Şikayet edilen kimseyi hakimin karşısına getirecek kollu kuvvetleri olmamalı mıdır? Olma, olmamalı ise suçlanan kişiyi nasıl mahkemeye götüreceğiz? İşte Osmanlı'da nasıl yapılıyordu? Osmanlı'da bütün vatandaşlar yargıya yardımcı oluyordu. Yani onu, burada örneklerini falan istersen bir tane örnek vereyim size. Mesela şu şeyde Davut Paşa'da bir adama işte zina iftirasında bulunuluyor. Ertesi gün mahkemeye başvuruluyor. O kişi zina eden gruptan mıdır değil midir, ahlaklı mıdır değil midir diye aynı gün o kişiyi tanıyan 28 kişiden soruşturma yapılıyor. Ve şahitler getiriliyor bu adam bana zina iftirasında bulundu diye ee, çünkü bu, bu bana zina iftirasında bulundu diyor, öbür taraf diyor ki hayır bulunmadım, inkar ediyor ve şahitler getiriyor bu adam bana zina iftirasında bulundu diye. Şahitlerle ilgili soruşturma açılıyor, orada da kişi sayesinde bayağı yüklü şeyler, böyle hep böyle aklı başına insanlara soruşturuluyor. Sonra akşama, o akşam olmadan karar veriliyor. Çünkü Osmanlı'da Vatandaşların tamamı yargıya yardımcı oluyordu. Bir, her duruşma mutlaka halka açık olmak zorundaydı ki. O duruşma sırasında bulunan kişilerin isimlerini hakim deftere kaydetmek zorundaydı ki davanın halka açık olduğu ispatlansın. Eğer bir cinayet davası ise mutlaka o bölgenin önünde gelen insanlarıyla birlikte keşfe gitmek zorundaydı. Yani öyle bir yapı oluşturuyor ki hakimin, hakimlik şeyini kullanarak, mak makamını kullanarak herhangi bir kişiye haksızlık yapması mümkün olmasın. Çünkü mantık şudur, şuradaki sanık sandalyesinde oturan kişi suç işlerse, hakim sandalyesinde oturan da işleyebilir. Buna asla müsaade etmemek lazım. Dolayısıyla şeyde, Osmanlı'da sadece su başılarının başılardan isten, yardım istenildiği bazı önemli durumlarda, onlar da yardımcı olurlardı. Yani bugünkü manada bir polis teşkilatı yok ama ufak tefek e, çok önemli hususlara bakacak kişiler vardı.